قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هب الذي أنشأكم ما جعل لكم الشمس ولا الأبصار ولا الأسد قليلا baş tarafındaki kul emrine ve ondaki bulunan zarr ilah eden bir miktarından sizlere bahsetmiş ilik yani aynı ayetlerine Allah'ın bize nasip ettiği kadar bir söyleyeceğiz, sen de nasibin kadar Allah'ı dinleyeceksin ve nasibin kadar da amin olacaksın. İbadetler az da olsa devamlı olmalıdır. Devamlı ibadet yaparsan Allah'ın sevdiği ibadet odur. Mesela oturmuşsun gün 70 bin tevi çekmişsin, yarın öbür gün daha öbür bir şey yapmamışsın, bu makbulidir. Her günçe 70 tane çek ama her gün çek makbul olan az da olsa ibadet devamlısıdır. Kulağında bulunsun. Sakın namazı terk etme. İşittin, duydun. Resulullah'ın gözünü oradır namaz. Böyle bazı surete insan, hakikaten şeytanlar vardır. İnsanı kandırırlar. Onlara tabi olmasın. Allah Resulüne tabi ol. Ve Ali el Murtaza'ya tabi ol. Ehli i Mustafa'ya, Eshab-ı Kiram'a Allah'a tabi, tabi ol. Bunlardan hiç birisi namazı bırakmamışlar. Hepsi namazlarına daim ve kaim olmuşlardır. Hatta i̇mam zeynel Abidin Hazretleri, Abidlerin zihneti demişler baksana, Allah'a ibadet edenlerin zihneti demişler. Hatta ben Şam'a gittiğim vakitte türbesini ziyaret etmek için türbesine girdim de, işimiz aceleydi ibadet yapmadım orada. Bir dua ettim, çıkıyordum. Orada bir kadın bana dedi ki hiç kıymet vermişsiniz zahirde. O avidlerin ziynetidir. Neyi? namaz kılmadınız orada dedi bana. Hemen döndüm gerisi yereye. İki hareket namaz kılmak nasip oldu. Türbesi sünnetir reis adetine. Onun için sakın ha böyle. Ama bu namazı böyle şeklendir. Zahir ve batın ef'alim malumun erkenim mahsusatır namaz. Ama batın namaz kılmalı. Tekbir olmalıdır. Nefsini insan edemeyenler, istediği kadar namaz kılsın, allah secde çürüsün, yorgulukları yanına kâr kalır. Nefsini islah edemeyenler, oruç tutular dahi, açıkları yanına kâr kalır. Hani böyle söylemişken yine bir kıssasını anatalım. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rahmetelil alemin, Peygamberlerin Seyyidi Allah'ın Mahbubu, Muhammed aleyhisselatü vesselam, selman Farisi ile giderlerken bir makbale Peygamberimiz. Orada duva buyurdular ve ağladılar Cenab-ı Peygamberlerden. Selman Allah bir ayet mi nazil oldu bu dükkanınıza ağlaması sebep nedir diye sordular. Buyurdu ki bu kabristanın şimdilmanın hepsi kabrı azalında. Uyumarenler, ahbaplar, yarenler, kardeşler, abiler, yavrular uyumayınız. Nihayet akıbet orasıdır, tek başına hafız ederler. Amerille baş başa kalacaksın. Kimse yardımcı olmaz. Birinci dostun namazındır Kadir'de. O namazın kıldığı nuru sana ziya olacaktır. Anlayana söyledik. Ya Selman bu kabiristanın kafesi azabı ilahi Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a kasem ederim ki bunlar Recep ayında bir gün oruçsalar da eğer bir gün oruç, bu azabı görmezler. Bulunduğun <gülüyor> ayın kıymetini bildirmek için söyledik bunu. Gafletle vakti geçirme. Kötü adetlerinden hemen dön. Tövbe et, tövbe ayıdır. Kötü adetlerine tövbe edersen Allah tövbenin sabit kılar bu ayda. Kötü alışkanlıklarımız vardı, bırakamıyoruz onları bazı kötü alışkanlıklarımız. Bu ayda tövbe edenlere Cenab-ı Hak yardımcı olur tövbesinde o kimse sabit olur. Kıymetini bil. Çünkü bu ay şehrullah'dır. Geçiyoruz. Nefsini ıslah edemeyen oruçla tutsa aşırı yanına kar kalır. İlle nefis ıslah edilecek. Keriat-ı gerrâ-i ahmediye-i nurle zahirini pürnur gibi, batınla da batın iç aleminde insan edeceksin. Etmezsen surete insan hakikatte hayvan oluruz. Çünkü nefsin sıfatları vardır. Bu sıfatları mutlaka tedbilatı ve tedbilatı şart. Riyaziyatla, Allah'a muhabbetle, Resulüne meveddetle ve onların yolundan giderek ile amel işlemektedir. Amel işlersin zahirde. Bunu ihlasıyla yaparsan, ihlası mı? Riyasız, humatsız yaparsan eğer o Allah'ın da makbul olur. Hiç alemini islah etmek, riyadan, sümadan, kibirden, gadaptan kendini beri kılmandır. Bunların hepsi birer suretleri vardır, hepsi bir hayvana işarettir yarın, yarın kıyamette herkesin içi dışına çıkacaktır. Yevme tüb ve sarayrın manası, sırların meydana çıktığı diye vakitte insanlar içi dışına ölecek insanları. O vakit zahirin insan hakikatte hayvan olduğun süre düzeltmekte kendini o sıfatla huzurullah da kayın alacaksın. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Fetehtûne efvâca ayet kelimesini Enes'ini Malik sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ağladı ki, Hıçkırıklarımı duydum diyor. Siz hepiniz övüş övüş bölük bölük gelirsiniz. Manası bu. Denizden bir katreş şemsden bir zerre olarak. Övüş övüş Allah'ı huzuruna getirirsiniz. Sesler hırsızlar gelsin diye hırsızlar hepsi kayın olurlar, ayağa kalkarlar. Efendi, arpa kadar bir şey alsan, arpa kadar bir şey. Onu yerine kadağı etmeyince... Namazlarından yedi yüz vakit namaz gider, yedi derim arpaya. Hatta İsa peygamber geçiyordu, cenab Allah o kabrin başında durdu İsa aleyhisselam. İyi dinle, kulağını benden yana var, gafletle vaktimi geçirme, camiye geldin bir şey al git buradan, bedava gitme. Allahü Subhanahu ve teala hazretleri Hazreti İsa'yı emre eyle dedi, dua et ya İsa, o meyhiti dirilteceğim, onunla konuş. Ve ihya Allah Meyyid. Ölüyü diriltti yani. İnna nahnuhil mevtâ diyor, sonra ihya'sında biz ölüleri diriltiriz diyor. Bu iki türlü olur. Mürşit görmeyen kimse ölü, ölü gibidir o, onu mürşit diriltir. İsrafil'in suuru gibi üfler olan tevhidi, diril dirildir. İkincisi toprak olur, çürür bir adam, sonra Allah'ın diger kadirdir. Bir kateremeni eden insan yapan Allah, öldürür, çürütür, sonra gene aynı diriltir kadri kadirdi. Dua etti, kabir şak oldu. Zat başını kaldırdı kabirden. Başından topraklarını silkeliyordu. Sonra ona dedi canabaki İsa peygambere. "Her öde ne görüyor?" Sordu. "Azaptayım." dedi. "Azabını, azabına sebep nedir?" dedi. "Azabına sebep nedir?" dedi. Dedi ki "Ben her gün çalışan, her gün bir insandım." Yani ertesini malcemetmezdim, toplamazdım. Hammaldım dedi. Bir gün odun taşıyordum, yemek yedim. Dişimin arasına kovuğuna ekmek gitti yediğim şey. Odunun sahibinden habersizce bir kürdan aldım odundan kopardım dişimi karıştırdım, kürdanı yere attım. Ondan mesul oldum dedi. Efendi Hazretleri bunu sen bu kadar da biliceksin. Bir da ne olur? Öğreneme sakın ha. Hemen ya vermi miskalen zerretin hayran yara ve men ya men Şerden yara, zerre kadar hayır işleyen, zerre, güneş içeri vurduk, tozlar kalkar böyle, onlara zerre ederler. Zerre kadar hayır işleyen, hayırlı mükafatını görecek, zerre kadar şer yapan da şerrin belasını bulacaktır. Tövbe eder, amelini ihlasa çevirirse, ihlasıyla amil olursa, tövbe ederse Cenab-ı Allah ona ne yapar? Günahlarını affeder, hatta affetmekle de, de bırakmaz. Günahları sevava kalbeder. Mesela bir adam hakkıyla tövbe etti. Hiç efendiler, tövbesi kabul olmayacak günah yoktur. Çaldınsa vereceksin. Götürüp yerine, Onun rızasını alacaksın yani. Hakkını gasp ettiğin zaten rızasını alacaksın. Hem söyleyeceksin. Bazı camide yutturma yapıyor öyle ya, ben farkındayım. Efendim sana bana hakkınızı helal alın. Helal olsun gidin. Olmaz. Senin ben gıybetinde bulundum. Bilmeyerek şimdi aklım başına geldi benim. Sana geldim itiraf ediyorum. Senin vicdan nasıyım? Sen mümin kardeşmişsin misin benim? Beni Al tak. O da bire bire evet affettim seni diyelim. O vakı doğru iş. Yuturma yok böyle. Çalıyor ediyor görün. Hakkını bana helal helal olsun güle güle. Olmaz. Söyleyecek temiz bir zatı. İtiraf edcülüğü mü edecek? Allah'a söylediği yiğit kula. Papaza değil hak sahibine. Hristiyanlarda bu da vardır o Hristiyanlar papaza söyler günahlarını. Burada öyle değil. Burada hak sahibine söylenecek. Senin malını çalmıştım. Senin aleyhinde konuşmuş idim. Sana iftira etmiş idim. O vakit insan değildim ben. şimdi bana Şemmi-i Muhammediye benim burnuma geldi. Ben Muhammed kokusunu duydu. Ben Muhammed neşesine girdim. Şimdi insan oldum. Sana iltica ediyorum. Sen de Muhammediyiz. Bana hakkını helal. Helal mesela kalmadı. Zerre, zerre meselesi. Esiyorum. Kul Habibim, Ahmet'im. Resulüm, Mahbubum, Muhammed'im, Mahmud'um ve hamidim. senin için kainatı halk iledim seni rahmetellikle alim olarak gönderdim. Sen şimdi rahmetsin, benim rahmetimin tecelliyatısın. Benim rahmet ilahiyemin tecessüm etmişsin. Vücudum rahmet kainat, Habibi Muhammed'in. Söyle Hüvellezi'yi, o Allah ki Celle Celaluh Hazretleri, eyvah! Biz anamızdan babamızdan işittiğimiz gibi bilerek ekserimiz yani. sağ için ederim ya. Anamızdan onu işittiğimiz gibi yani Allah'a ısmarladık der gibi biliyoruz. Hüvellezi, hu. <gülüyor> <gülüyor> o Allah ki zat-ı hiçbir akıl terazisi onu tartamaz. Noksan sıfatlardan münezzeh, temal sıfatlarıyla müttasip. İstediğini istediğine veren, istediği vakitte <gülüyor> almak kudretine malik bulunan. Bir tohumun içerisine milyonlarca okka, bu ilayı saklayan. Zehirden şifa, tikenden gün halk eden. Yağsız topraktan zeytinyağı meydana getiren Allah. Taş üstünde olur zeytinyağı. da basit basit anlatıyoruz, herkes anlatsın diye... Bu gördüklerimiz, sayıklarımız, tanıklarımız, bir de görmediğimiz, bilmediğimiz, tatmadığımız alemler var. Onun da sahibi Allah. Yağsız topraktan yağ halk eden, tatsız topraktan inciri ve bala halk eden Allah. Zehirden bal, aradan. Yine zehirden şifa, yağının zehirinden insanlara şifa veriyorlar. Bunu hak halk etmiş. Bir katremiyle insan halk eden Allah. Kolayı mı? Bu semavat ve art milyarlar eseninden beri devam etmekte. Muhammed sevgisine halk olunmuş. Evvela nur ahmet halk olunmuş. Geçen hafta söyledim. Sakın zinhar peygamberi zişanının ismini anarken salatü selam sığanma. İbadetler hap olur Yüksek sesle bağırsa bir adam peygamberine la terfavuf sawtukufu sattunevi birbirimize ses gibi seslensek ibadetlerimiz hapto olur. Mutlaka tazir ve tevkir lazımdır. Yani Resulullah'a muhabbet ve ihlas ile salatü selam peygambere vererek sevgiyle yani Muhammed ismi anıldığı vakitte lisanen kalpte muhabbeti peyda olup özünden gelen yaş gözünden akmalıdır. Aşk Muhammed ve de gülün göz cehennem ateşini söndürür. Aşksız olmaz. Muhabbetsiz olmaz. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Resulünü iyi bil. Resulünü iyi sarıl. Resulün sözlerini sakına. Sevgilini kırmadığın gibi sevgilinin sözlerini hem de platonik aşkta, mecazi aşkta Sevgilini kırabilir misin? Kıramazsın, iyi mi? Asıl aşk olunacak burası, bu kapı. Bu aşk da olmayacak. Sevdiğin kadının gözlerinin teri burnu, ağzı akabilir, saçları ağrı ve dökülebilir, dişleri sökülebilir, beli bükülebilir. Fakat öyle bir aşk ki Muhammed Mustafa'ya, Allah sana da bana taktırsın bunu. Bu aşk solmaz, solmaz, sönmez. Her gün bunun ateşi zikadeleşir. Atanlar bilir. Yalancı aşıksan çöl seni harap edebilir. Hakkıyla aşıksan sen çölün ateşini söndürürsün. İşitmedin mi, duymadın mı? Yarın, yarın kıyamette ümmeti Muhammed sırattan geçerken cehennem seslenecek. Ey Muhammediler, ey aşkı sağlıklar, hızlı yürüyün üzerinden uçun, gidin. Zira nurunuz, aşkınızın nuru beni söndürüyor diye Var mı sende böyle bir aşkı talep? Bedava dünyayı çiğnene, yakın bir zamanda amel sandığına geleceksin. Annen senin batında getirdi, sonra seni kucağında büyüttü, sonra bileklere bindin, otomobillere bindin, arabalara bindin, bindin, bindi, tayyarlara bindin, sonra en nihayet dört kolluya bineceksin. Cansalt kapıya geleceksin bir zamanda. Mal, mülk, kasa, kese, rütbe kaldırılacak. Yok. Hiç paylaşıyor. yok. Belki mesuliyeti var. Eğer dünyada iyi kullandınsa mükafatını görürsün. Suistimal edinse, külüğe kullandınsa mutlaka belanı bulacaksın. Kim olursa olsun, kaftan kafa hükmetsen ezel yıkana satılacaktır. Mutlaka mal salih-i Efendim sen her hafta bize ölümden bahsediyorsun dersen eğer bu muhakkaktır. Gelsen ölmeden evvel öl de, ölmeden ölenler olurlar, ölmezler, hayvan ölür, insan ölmez. Buna hazırlık yap. İbadetlerinizi terk etmeyiniz. Bir gün gelir ibadete, ibadet istersin yapmayı ama müsaade fırsat vermezler sonra. haber veriyoruz. Gel Allah derken lisanın, Allah de. Konuşabiliyorsun şimdi, gidip söylüyor. Ama lisanın Allah deme yalnız. Bunun zevkini kalbin duymalıdır. Kalbinde olmayarak lisan Allah dersen münafık olursun. Gel sonra esma üzerine dur da esmadan müsemmaya geç. Makama talip olursan makamda kalırsın. Makabın sahibine talipsen makamın sahibine vasıl olacaksın. Hak rızasına yürü. Cennet hoş, cemal hoş, hak ve gerçek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Cennette bana bir nehir gösterildi, sordum ismini Cebrail'e, dedi ki, Kalahu Recep, Recep nehri dilerler buna. E bu nehirden kim içer diye sordu. Çünkü cennette bal ırmakları var, süt ırmakları var, şarap ırmakları var. Senin vücudunda da var, onun hepsi şey. Cenneti vücudunda bulabilirsin, cehennemi de vücudunda bulabilirsin. Cehennemin nârını da vücudunda bulabilirsin, cennetin nimetlerini de. Say, diyor ki baldan daha tatlı, kardan daha soğuk, sütten daha beyazdı. Kim içecek ya Cebrail diye sordum? biliyor kim içeceğini. Şehrullah'a girdin, Recep Şehrullah. Şaban şehri Resul, ümmetin şehri Ramazan'ı ı Şerif'tir. Burada tövbe edip ibadet tohumunu atanlar, Şaban-ı Şerif'te göz Ramazan'da mezruatlarını alırlar haber veriyoruz. Vaktini boşa geçirme. Belki ömrünün son Recep'in cumasını kılıyorsun. Belki ömrünün son cumasını kılıyorsun. Herkesin ensesinde Ezrahi'nin kılıcı geziyor. Aşıklar ölmezler. Biz aşıkız. Biz ölmeyiz. Çürüyüp toprak kalmayız. Karanlıklarda kalmayı bize leyli har almaz. olmaz. Hakla bir harı olacaksın sonra. Allah'a çağırıyorum seni yani. Allah. Ya Cebrail kim bu Buyurdu ki, recep'te bir gün oruçlanacak bu şeyde. Hasıptan o verilecekmiş Allah tarafına. Böyle mi istiyorsun? Bir de gelelim şu mana kısmına. Recep'in birinci gün. dün. Dün Perşembe birinci değil mi? Birinci gün oruçlananlar üç sene oruç. Üç sene oruç tuttuğu alırlar. İkinci günü bugün şey, cuma. İkinci gün Recep'in. Bugün oruçlananlar iki, iki sene sevap, oruç tutmuş gibi sevap olurlar alırlar. Üçüncü günü oruçtanlar bir sene oruç tutmuşçasına sevap alırlar. Dördüncü gün oruçtanlar bir ay oruç tutmuşsuna. Ve ne kadar böyle devam eder. Fırsatı kaçırma elden. Sakın ha bir zulüm dahi görsen stüdet sana zulmeden zalim belasını bulacaktır. Recep ayıları bu. Eşülü hurumdur çünkü. Aşkı Habib'e çağırdık. Aşkullah'a çağırdık. Hakın mağfiretine ve cennetine çağırdık. Ve Koşunuz, koşunuz. Hakın cennetine, Hakk'ın mağfiretine, Habibin cemaline, Mahbubun cemaline. Bu için hazırlandı. Allah'tan korkanlara hazırlandı. Allah'a sevenlere hazırlandı.